İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Merhaba. Merhabalar Merhaba Merhaba Can. Günaydın İzel ve Savaş Şefleriniz Ayrıl olsun efendim. Bir mukabel efendim. Sizinkiler de. Evet. Nedir haftanın karikatürlerinde? Şimdi programın başında çok güzel aktardınız aslında. Ee, dün Hrant için, Adalet için işte 13. kez Agos'un önünde bir araya gelindi. Hı hı. Ee, ben bu vesileyle hafta içinde Agos'ta yayınlanan bir karikatürle başlamak istiyorum. Lütfen. Rej Casulli'nin çizmiş olduğu. Aslında bu bir kolaj. Ee, arka planda büyük şey bir e, hepimiz rantus bez afişi e, var ve onun ardında da muazzam bir kalabalık yer alıyor bu arada sesim acayip yankı yapıyor rahatsız olmaya başladım evet. ee, bunu önleyebilir miyiz acaba? Evet efendim bugün, bugün bir şeyler var. Evet. Yankı var. Havadandır belki. Evet soğuk ya. Evet. Zihir <gülüyor> yağacakmış duydunuz mu? Ne yağacakmış efendim? Zihir yağacakmış Onlara itibar etmiyoruz. Mikroplastik yayılmış aynı şekilde zehir olarak da itibar ediliyor. Londra'da, Londra'da bizde Londra. ne yayıyor? Bizde yerli ve milli mikroplastik yayabiliyoruz. Ma makroplastik. <gülüyor> makroplastik. <gülüyor> Bidon. <gülüyor> Peki ses nasıl? Yankı devam ediyor mu? E, yankı kesildi şu anda. Çok güzel devam edebiliriz yani. Devam evet. edebiliriz. Şimdi karikatüre e, döneceksek e, bu Brezhnev Karikatürünün e, ön planında, arka planında daha doğrusu muazzam bir kalabalık görüyoruz ve e, kalabalığı oluşturan e, bireylerin her birinin elinde de o bildiğimiz e, e, yuvarlak e, siyah e, şeyler var, pankartlar var. Hepimiz Fransız, hepimiz Ermeniiz pankartları. Kalabalığın ve o büyük... O yuvarlak pankartlar değil mi? Evet, evet. yuvarlak pankartlar. Dün de kullanıldı çokça. Evet. Ee, kalabalığın ve büyük bez hafişin önünde çizmiş e, kasuli. E, ellerini pantolonun cebine e, ceplerine sokmuş. Bize bakarak gülümsüyor. E, bir de mesaj veriyor aslında karşındakilere. Hrant e, olmaktan vazgeçmeyeceğiz diyor. Aslında bu mesaj hem karşıtlarına. Hem de arkasındaki kalabaklara gidiyor bence. Yani rant olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ee, ona göre. diyor. Evet. evet ne yazık ki e, bazı başkaları da bir türlü vazgeçmiyor. E, sıradaki karikatörü aslında ben dört e, yıl önce rantı almak için yine çizmiştim. E, rantın sokak ortasında katledilmesinden sekiz yıl sonra bu kez herkesin gözleri önünde. Yani neredeyse canlı yayında bir başka Barış elçisi Tahir Elçi öldürülmüştü. Yalnız elçi mi? Yani dünya üzerinde e, Ramp cinayetinden bu yana onlarca hatta yüzlerce barış elçisi ve gazeteci maalesef cinayetlere kurban gitti. Gitmeye de devam ediyor. E, ben de gezinim, gezegenimizi e, Alman Sen Eksüperi'nin o herkesçe bilinen, tanınan ünlü kahramanına bir tanıtmak istedim bu karikatürle Küçük Prense. Ee, gezegeni ziyaret eden küçük prensse adamın biri izahat veriyor. Gördüğün gibi diyor, bu gezegende barış çok tehlikeli bir uğraştır. Adam e, önündeki mezar ve küçük prensse önündeki mezarları e, gösteriyor, mezar taşlarını gösteriyor. E, ikisi, adam şaşkınlıkla bakıyor mezar taşlarına. Kimler yatmıyor ki o taşların altında, değil mi? Evet. Ben aklıma ilk etapta gelenleri Sıraladım yazdım taşlara Hepsini mümkün değil sürdüramazdı Zaten Şimdi İsa'dan başladım Ne bileyim Gandhi, Lumumba, Malcolm X, Martin Luther King Robert Kennedy, Aldo Moro, John Lennon Enver Sedat Izakrabin Anna Politkovskaya Onlarla devam ettim Daha sonra da maalesef Rant geldi Rant'ı takip eden Aile Yıl yine Benazir Bhutto. Sonra Tahir Elçi, Başkalında diyebilirdim aslında. Yani Rosa Lüksemburgcu Hili, eee Olaf Palmey, bilmem. Evet, evet. E, abdi Pekçi geliyor atlara. Rashel Kore mesela. Evet. Ve daha daha bir sürü. Yani. Fakat işte bütün bu isimler maalesef bir karikatür e, karesine sığmıyor. Evet. Küçük prensin de hmm. yüzünde çok acılı bir ifade var. Evet, evet. İşte aşkın acılı ee, çok gezegen gezdi gördü Küçük Prens e, hikayesinde. Ee, böylesini gördüğünü bilmiyorum. Evet. Ben de bu arada bir şey hatırladım. Demin evet. ilk karikatürle Brej Kassuni'nin e, karikatürüyle Agost'a çıkan bu pankartların şimdi hepsi yuvarlak ya bu lollipop diye evet. deniyordu bir ara. Buna ilk defa yaygın kullanımı da ilk kez e, şeyin e, Hrantink'in büyük o e, muazzam olan e, cenaze töreninde olmuştu 2007'deki. Evet. E, o sırada yanılmıyorsam siyasetçilerden birisi de Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı e, sonradan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olan Yusuf Halacoğlu da bunun bir komplo olduğunu e, söylemişti. Yani iyi hatırlamıyorum şimdi maalesef ama yani evet. hepsinin bu yuvarlak lollipop olmasının arkasında bir şey aramak gerekir diye de söylemişti. Nedense o da aklıma geliverdi şimdi. Evet, evet. Mutlaka aramak gerekiyor tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Nerede <gülüyor> aramak? Neyse. Ee, aslında güzel şeyler gerçekleşti geçen haftaya. Ee, mesela bunlardan bir tanesi e, Nisan 2017'den beri e, iletişime resmen kapalı olan e, sanal ansiklopedimiz Dikipedi, özgür ansiklopedimiz 15 Ocak'ta değil mi açıldı? Öyle değil mi Can? Evet 15 efendim. Ocak Geçen 2020'den be. itibaren yeniden açıldı. Ve artık dileyen herkes, zaten dileyen herkesin özgürce katkıda bulunduğu bir ansiklopediydi. Türkiye'de de dileyen herkes özgürce katılabilecek. Bu tabii kimi kitlelere böyle sevince gark etmediyse de Demokrasi ve özgürlük yayınlanma bir nefes olsun ee, ümitlendirdi, mutlu kıldı diyebiliyoruz. Şimdi Latif enerji bir karikatür çizmiş. E, Liyetin e, birinci sayfasında yayınlandı bu karikatür. E, karikatürde Latif hoş bir açılış partisi ortamını o tipik e, çizgisiyle göstermiş. Partinin adı da Hoş Geldin Wikipedia Partisi. <gülüyor> evet. evet. Parti mekanı zengarenk balonlarla süslenmiş. Hepsinin şey, üzerinde W'lar var. Wikipedia'nın evet. yani şeyi olan logosu. Or, or, or, orijinal logosunun evet, W'su, kitlesi. Ee, yuvarlak kokteyl masaları çeşitli çerezlerle donatılmış falan. Ee, yuvarlak o masaların etrafında kutlama yapan, mutlu e, görünümlü insanlar. Ellerinde ise e, içki kadehleri yok. Onun yerine e, Android akıllı cep telefonları var. Herkes kendi cep telefonuna bakıyor. Muhtemelen de Wikipedia'da kendi adlarını aramakla meşguller herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Wikipedia'ya hoş geldin partisi de başka bir düşünülemezsin zaten. E, bir ikinci mutlu olay da sporda yaşandı e, biliyorsunuz. O bir önceki haftaydı gerçi. Almanya'yı yenerek e, Japonya'daki olimpiyata eee katılmaya hak kazanan amilli kadın futbol goley futbol nereden çıktı? Yok futbolda kadın futbolunu destekliyoruz. Evet. Aa onu ben de destekliyorum. Evet. Ama yok. Evet. Eee amilli kadın voleybol takımını özür diliyorum. Evet. E, o e, voleybol Takımızın formasını teşhir diye yorumlayan MHP'li e, Kaynaşlı Belediye Başkanı bir Şahin'i Kamuoyundan da çok büyük bir tepki geldi, istifası istendi falan ee, ve partisinden de ihraç edilmiş diye okudum. Evet, ne demişti kendisi Kaynaşlı Belediye Başkanı? Teşir, ee, bu bu formalar yani herhalde hangi duyulara şey ediyor bilmiyorum yani. Bu formalar mı? Abi. Voleybol kadın voleybol e, takımının e, giydiği resmi formalar teşir amaçlı diyor. Evet. Öyle mi? Teşhir amaçlı. E, bütün dünyadakiler için de böyle tabii. Çünkü tamam ama, ama aşağı tek tip. Evet. Tek tip de bizimkiler daha çok göze batmış demek ki evet. maçı kazanınca. E, bu konuda da çok çok karikatür çizildi geçen hafta. E, ben e, Murat Sayın'ın karikatürünü aldım. E, Sosyal medyada yayınlanan bir karikatür. Ve çokça paylaşılan bir karikatür bu da. Ee, karikatürde filenin bir tarafında voleybol topuna hırsla ve tüm gücüyle hatta zoçk diye böyle bir sesle çıkartıyor. Smash vuruyor. E, vuruyor, küt vuruyor. Evet voleybolçuk e, Smaçör kızımız. Şimdi Smaçör'ün vurduğu bu topta tüm hızıyla filenin öbür tarafındaki adamın suratının tam ortasında buluyor. Adamcağız evet. topun şiddetinden sağa e, mağbatın üstüne zor diye çökü veriyor. Bu zor sesi de aslında adamın e, yani neresine mağbatından çıkan bir sesi olsa gerek herhalde. Evet. <gülüyor> e, güzel hoş bir karikatür insanı güldürüyor yani bakınca e, keyif veriyor böyle karikatürler ne diye. Evet. E, şimdi ben haftanın karikatürler programını altıma gayn spor programına dönüştürmek istemiyorum ama e, yine de konuyu voleyboldan tenise çevireceğim. Ünlü tenisçi Roger Federer evet. Avustralya açık tenis Turnuvası öncesinde ve tabii ki Avustralya'daki yangınlar sonrasında iklim değişikliği tehdidini çok ciddiye aldığını belirtmiş. Belirtmiş ama aslında Roger Federer'in sponsoru da Credit Suisse. Evet. Ve Credit Suisse yüzünden de Greta Thunberg'le başı biraz dertte. Ve bütün çevre aktivistleriyle çevre evet, korumak evet, isteyen evet, herkesle. Evet. Milyonlarca Tabii. Çünkü Credit Suisse fosil yakıtlara yatırım yapıyor. Evet, Hem de büyük. Ee, büyük yatırım yapıyor. Ee, FEDER'in işte sponsoru bırakacağına dair herhangi bir işaret yok. Ee, öte yandan geçen yıl, e, hatta 14 ay falan oluyor, İsviçre'de e, bu Credit Suisse tenis kortlarında ee, eylem gerçekleştirmiş 12 tane eğlence, 12 çevre aktivisti. Kendilerini kitlemişler, bağlamışlar falan ve e, ücret ödemek istemişler, ödemediler gelince falan. Neyse bunlar e, mahkemeye çıkartıldılar. Bir hafta bunların e, mahkemesi beraat kararıyla sonuçlandı. Evet çok sonuçlandı. çok önemli bir karardı. O gerçekten kredi e, ile ilgili İsviçre e, yargısı tamamen bunlar gezegeni korumak haklarıdır diye muazzam bir karar verdi. Onun üzerinde belki daha sonraki programlarda da durmaya kararlıyız zaten. Bir de Aleyh'te bir karar var çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. ama o da Aleyh, yani küçük bir daire tarafından karar verildi. Onun da e, itirazı geldi. Şimdi tam yani daire değil, bütün heyet toplanacak. Bu da Julia, Julia olsun, Juliana vs United States davasıydı. Evet. On, onlardan da bahsedeceğiz ama şey de çok ilginç bir yazı çıktı gerçekten Lotta dergisinde, gazetesinde Boris Businger'in evet. ve Tarihi bir kararla 12 aktivist yani bankayı işgal edip orada tenis oynadıkları ya da tenis kafetiyle dolaştıkları gerekçesiyle evet. mahkum edilmeleri beklenirken tam tersine bunlar en doğal haklarıdır. Mahkeme buna itiraz edemez yani. Demiştim. Tabi bu karardan sonra da İsviçre bankalarının başı nerede girecek şimdi çevrecilerde ister istemez. Evet aynen öyle. Kredi bunu ee, Onu takip etmeye çalışacağız. Şimdi Alex Baravan diye bir e, İsviçreli karikatürist var. O da takip ediyor zaten konuyu. Yakından takip ediyor. Şimdi Alex şöyle bir şey çizmiş. E, bir İsviçre bankasının içi UBS. Aslında şey Union de Bank Suisse yani e, İsviçreli Bankalar dili. Ee, hemen e, bankanın girişindeki büyük sütunların birini iki aktivist e, kendilerini zincirle bağlamışlar O bildik e, zincirlerle kalın zincirlerle bağlamışlar e, Bankanın içini görüyoruz orada sütuna bunlar bağlı yumrukları havada Ellerinde de pankartlar var e, bir tanesinde kömüre son diyor Öbürü ise e, kirletiyorsunuz dedi taşıyor. <gülüyor> e, bu esnada evet bezneye doğru ilerleyen bir üçüncü kişi var. Maskeli. E, maskeli. Elinde de bir tabanca var. Şimdi tabancasını doğrudan eee yöneltiyor ve e, diğer elinde de bir yani bir mavi var işareti yapıyor. Asıl gün için geldim. Ben soygun için geldim. Rezmed Arzutlu, e, mutlu mu, mutsuz mu, tam anlaşılmıyor ifadesinden ama e, en azından ağzından şöyle e, şu sözler dökülüyor, ah nihayet uygar biri, yani, <gülüyor> alıştığımız bir, e, evet, bir evet. müşteri demeyelim ama yani Alex Balaman'a göre, karikatürist Alex Balaman'a göre çevrecilerin eylemleri bankacılar için soyguncuların eylemlerinden daha, daha tehlikeli, daha vahim bir hal almaya başlamış gibi görünüyor. Yani ne de olsa bankacılar soygunlara ve soygunculara al çıkınlar değil mi? Evet. <gülüyor> Aynen öyle. Fakat <gülüyor> hızlı bir dönüşüm de bekleniyor. Bakalım Davos'ta ne olacak zaten? Heh, i̇şte hiçbir şey değil. Hiçbir kalalım diyorum. Şimdi e, hatta programı Davos'ta bitirelim derim. Evet. E, yarın başlıyor değil mi Davos'ta dünya ekonomik. E, evet. Dünyası, Eylem koruma. başladı dün evet. ve devam edecek. Şimdi Greta Thunberg 10 bin Kişinin katıldığı e, bu e, Lozan kentinde bir mesaj yollamış hafta sonu. Konuşma yaptı aslında. O Konuşma yani. tabii evet. ama içinden bir mesaj çıkıyor. Yani henüz evet, evet. hiçbir şey görmediniz. Nereye varacağımızı görmediniz. Evet. Bizi temin ederim. E, yani grubu e, e, tam anlamıyla anlatmış. Ve Davos'taki Dünya Ekonomik Forumuna da götüreceğimiz asıl mesaj bu. Henüz bir şey görmediniz. Bu daha başlangıç evet, yani. Bu daha başlangıç. Evet. Ee, şimdi yüzlerce kişi de Gerrit Atunberg'e destek vermek amacıyla e, trene biniyorlar ve e, Kloster kasabasına doğru yürüyeceklermiş kayak kayakla geliyorlar. Kayakla yani, geliyorlar. Bütün evet. e, bütün haritası da çıktı zaten. Son derece oh. e, çarpıcı bir grafiği de var. Kayaklar nereden hangi şehirden e, gelecekler? Yani Landpart'tan başladı dün 19 evet. Ocak'ta. Oradan e, skiers nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Skiers ya da oraya geliyorlar 20'sinde. Yarın Crossers'de oradan evet. e, şey 21'inde klosterse evet. evet. Ve Davos'ta da yine 21'inde 15'te olacaklar. Mesela. Yalnız şey e, yarın e, Trump da geliyor ama kayakla gelmiyor galiba. E, o kayakla gelmiyor hayır. Yok gelemiyormuş. E, karşılaşacaklar herhalde. Şimdi Patrick Chabat e, sık sık karikatürlerine başvurduğumuz Le Town gazetesinin O da e, Trump'ın Davos'ta gelişini çizmiş. Ee, karlarla kaplı kasabada. Havada çok soğuk olsa gerek. Ee, Trump sıkı giyinmiş. Ee, kırmızı kabatı yerine bu defa kırmızı bir e, kaçkolü var. Ee, Trampı karşılayan şoför aracının kapısını açmış. tramp'a buyurun işareti yapıyor ama Trump'ın ona aldırış ettiği yok. Kalın paltosunun içinde böyle mutsuz bir havası var. Ellerini iki yana sarkıtmış. Çaresizlikle boşluğa bakıyor böyle. <gülüyor> Evet, psikolojisi bozulmuş aslında <gülüyor> bu psikolojisini bozan unsur ise etraftaki kalabalık ve meraklı ordusu e, kimsenin Trump'la ilgilendiği yok. Herkesin dikkati aksi yönde insanlar ellerindeki o cep telefonlarıyla birbirlerinin üzerinden fotoğraf çekmeye çalışıyorlar falan ama Trump'ınkini değil. E, güvenlik görevleri polisler bile o yöne bakıyor. Kimin olduğu e, belli değil. Kimin olduğu belli değil. Onu Karikatürün altına yazıyla Açıklamış Şabat. E, Greta Thunberg Davos'a ulaştığında demiş. Ulaşınca. Evet. Valla evet. harika. Benim e, favorim bu. Oyumu bu sonuncudan kullanıyorum. Greta Thunberg Davos'a ulaşınca. Patrick Şabat. Katılıyorum efendim. İki oy ettik. E, ben de efendim sizinle bu sefer aynı şeye katılıyorum. Yani Hı. her zaman olmaz ama Selahattin'e de bakıştık. O da evet dedi. O wikipedi diyormuş. O bir saniye bir saniye. Diyormuş diyormuş bir ediyormuş. dakika. Öyle şey yapmayalım. Wikipedia 3-1. Hadi ben de Wikipedia diyorum. Vazgeçtim. <gülüyor> yok öyle. Evet, karar evet. değiştirme durumu yok. Zaten yani... bizim oylarımız ikişer sayıldığı için bariz farkla kazandık. Evet İngilizce buna This is what democracy looks like deniliyor galiba. 4-2 mi oldu? 5-2 mi şimdi? 5-2. 5-2. 12 olsun <gülüyor> efendim. <gülüyor> İşte bu kadar. Oy birliği oldu aslında. <gülüyor> <geldiğimde>. <gülüyor> tabii. tabii. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri